Bir zaman intizarın kavurduğu çölleri, Şimdi firkatin yakar, Hasretin alev alev, Sahrada bir şule can, Rüzgârdaysa bir figan, Serseri ve derbeder, uuldar zaman zaman, Sensiz eyler nâlecan. Bir şefaat umudu, kefserin yudum yudum, Rahmetin sağanak saanak yüreğime dolaçan. Seninle bir can olsam, bir can katsan cana can. Mücrim olsam da bir gün mümkün müdür sılacan? İstemem azatlığı, sana olam kölecan. Sensiz bu alem zehir ya ukvadan olacan.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 solacak